Merhaba, Greenpeace'in yaptığı açıklamada yürürlüğe giren afet yasasının biyolojik çeşitlilik adına bir afet olduğuna yer verildi. 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü'nde 16 Mayıs günü mecliste yasalaşan afet yasasına dikkat çeken Greenpeace, ülkemizin zengin biyoçeşitliliği üzerinde yaratacağı tahribata karşı Cumhurbaşkanı'nı göreve çağırdı. Greenpeace Akdeniz Tarım Kampanyası sorumlusu Tarık Nejat Dinç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen afet yasasının ülkemizin biyolojik çeşitliğine büyük darbe vuracağını söyleyerek, bu yasaya göre kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu, orman kanunu, toprak kanunu, mera kanunu, zeytincik kanunu, kıyı kanunun afet yasası ile çelişen hükümlerinin uygulanmayacağı ifade edilmektedir. Afet yasasıyla Cumhuriyet döneminin neredeyse bütün hukuki düzenlemeleri bir gecede işlevsiz hale getirilmiştir. Doğal afetlere dair çıkarılan söz konusu afet yasası, doğal hayat için bir politik afet niteliğindedir dedi. Güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında en gözde olanlardan. Fotovoltaik paneller henüz %50'nin altında bir oranda enerji verimliliğine sahip olsa da dünyada güneş enerjisine ciddi yatırımlar yapılıyor. Güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda Avrupa ülkelerinin en geri kalmış isimlerinden bir tanesi olan ülkemizde 2012 itibariyle fotovoltaik panellerden elektrik üretimi sadece 7 megawatt. Karşılaştırma için söylüyorum. Almanya'da bu 24.800 megawatt. Aynı zamanda İtalya'da 12.750 megawatt. Japonya'da ise 4.700 megawatt. Biz ise sadece 7 megawatt. Ama en azından güneş enerjisinden su ısıtma da dünyadaki en iyi bir tanesiyiz. Şehirlerde yapılan yapıların çatıları... Güneş için mükemmel alanlar sunuyor. Los Angeles'ta yer alan binaların çatılarını güneş enerjisiyle kaplansa 5.5 gigawattlık enerji sağlanabilecek. Ve UCLA yani üniversitenin yaptığı araştırmaya göre bu 48 kilometre karelik bir alan. Ve burada Los Angeles'ta ciddi teşvikler de var. Çatılarda 3-4 yıl içerisinde 150 megawatt 2020'ye kadarsa 600 megawattlık kurulum hedefleniyor. Bu 2 milyar dolarlık bir yatırım ve 18 bin kişi bu sayede iş sahibi olacaklar. Bu da e, mükemmel bir ekonomik canlılık demek Kaliforniya için. Ve diğer kanunlarla da mevcut sunulan elektriğin %33'ünün yenilenebilir enerjiden gelmesi arzu ediliyor. Esasında bu hedefler biraz yavaş çünkü bilim adamları Kuzey Kutbu'nda binlerce yıldır biriken metan gazının Fukur diyerek atmosfere karıştığı pek çok yer keşfetti. Nature Geoscience dergisinde makaleleri yayınlanan araştırmacılar çok eski zamanlardan kalan metanın atmosfere karışmasının iklim değişikliğine büyük etkisi olacağından bahsediyor. Fairbanks'teki Alaska Üniversitesi'nde kuzey kutbu üzerine araştırmalar yapan ekip havadan ve karadan araştırmalar yapmışlar. Alaska ve Grönland'daki buz örtüsünün etrafındaki göllerde 150 bin civarında metan kaçağı bulunmuş. Bunlar eski kömür ve gaz yataklarından geliyorlar ve uzun süre hapsedilmiş karbon açığa çıkıyor ve bunun nedeni de yine küresel ısınma ve küresel ısınmayı da bu hızlandıracak bir olay olabilir. Yine aynı şekilde çarpan etkisi yaratarak gittikçe ısınınca gittikçe daha fazla metan gazı çıkması söz konusu olabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'de 2011 İklim Değerlendirme Raporu'nu hazırladı. Kurumun her yıl hazırladığı çalışmada Türkiye için La Nina olmasına rağmen en sıcak 11. yıl, La Nina yılları arasında ise en sıcak yıl olduğu <gülüyor> kayıtlara geçti. Raporda Türkiye'de 2011'de 324 adet aşırı hava olayına bahsediliyor. Yavaşçıkları zararlara göre bunların 46'sını doldular, %28'ini serler, %20'sini ise fırtınalar oluşturuyor. Evet son haberimizde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 18 Mayıs'ta gönderdiği bir bültende yine bir gaf yapmış. Siz de bir fidan dikin karbon ekizinizi silin sloganını kullanmış. Hemen te tema çevre koordinatörü Durkan Dudu. Bu konuda uyarıyor. Eroğlu'nun bu sloganı gerçekçi olmadığı gibi iklim değişikliğine neden olan sera gazı da bir fidan dikmekle giderilebileceğini ima etmesiyle çok da tehlikeli diyor. Eroğlu'nun bu açıklaması WWF'in küresel çapta açıkladığı ekolojik ayak izi raporunun da tam ardından geliyor. Raporda Türkiye'nin tüketim ve kirletmede dünya ortalamasını geçerek bir buçuk dünyaya ihtiyaç duyar hale geldi belirtilmişti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı son 3 yılda 850 milyon fidan dikilmesini sağlamış. Benim köyümde ise üretim adına dağ taş taşlanıyor. Saymadım kaç ağaç kesimine izin vermiş bakanlık. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.